Bu hadise binaen ulema şöyle dediler. Bir erkek hanımını kendi başına yatakta bırakamaz. Evin içinde onunla konuşmamakla hakaret edemez. İşe gitmek müstesna erkek hanımını evde yalnız bırakamaz. Erkeğin sebepsiz olarak bunları işlemesi haramdır. Kadınlardan en hayırlısı evine döndüğünde seni ferahlatandır. Ona emrettiğinde sana itaat edendir evinden gaib olduğun zaman, mal ve ırzını koruyandır. İzahı, yani kocasını ferahlandıran, İslam hukukunun çerçevesinde kocasının emrini yerine getiren, onun huzurunda ve gıyabında onun malını ve namusunu koruyan kadın, dünyanın en büyük nimetidir. Buna riayetkar olan bir hanım, en hayırlı hanımdır. Nitekim En-Nisa suresinde Allah Teala, hukuka riayet eden hanımları övmüştür. İyi kadınlar Allah'a ve kocasına itaatli olanlardır. Allah kendilerini nasıl koruduysa onlar da öylece göze görünmeyeni yani erkeğinin malını namusunu koruyanlardır.